Bir anda Radyo Televizyonu sevgili dinleyiciler, modern sabahlar başladı. Tam başladı, tatsız başladı. Bugün biraz biraz da geç başladık sevgili dinleyiciler. Neden diyeceksiniz? Ee, az önce üzücü bir haber aldık. Ee, sevgili Ege ve sevgili Oktay eee kaçırıldıklarından ee, bahsediliyor. Şu anda araştırmalar devam ediliyor. Ee, en son bir taksiciyle pazarlık yaparken e, görünmüşler. Ancak tabii ki program devam ediyor sevgili dinleyiciler, değil mi? Her şey olduğu gibi hayatta devam ediyor. Bugün genç yetenekler diye bir köşeyle başlıyoruz size. E, genç yetenekler köşesinde sevgili Leventle beraber gazete başlıklarına bakacağız. Levent günaydın. Günaydın. Günaydın. Biraz seni tanıyalım. Er sen uyumadın. Evet, uyumadın. Güzel yayında evet, sana e, de. bizim de imimizle demeyim de genel olarak kapak oldu. Evet. Biraz. Evet. Biraz öyle oldu. <gülüyor> Ee, sevgili Levent Çok genç bir arkadaşımız İstersen tabii genç yetenekler köşesinin en önemli özelliği Nedir Levent Genç yeteneklerin konuşabilmesi Genç yani. yeteneklere konuşabilmesi Serbest kürsü gibi düşüneceksin evet, bugün evet, Biraz kesin. kendini tanıtır mısın evet. Kendini tanıt dedim yani kaç yaşındasın ee, İkinci soru e Sevgilin var mı Üçüncü soru eğitim durumun nedir 19 yaşındayım sevgilim yok Otli'de bir öğrenciyim ben. bir öğrenciyim. Evet. Genç kızlara buradan duyuruyorum diyorsun. Evet, duyuruyorum. Ee, Peki. O zaman e, gençler bakalım bugünkü gazete... gazete okuyorsun değil mi Levent? Tabii ki. Hen, hangi gazeteleri okuyorsun? Radyo gelen her gazeteyi yani. bedava olduktan sonra okuyorum diyorsun. Evet özellikle Modern Sabahlar ekibinin getirdiği gazeteler. Gazeteler bir ayrı Olacak. canım. Peki o zaman senin görüşlerin bizim için çok önemli. İki tane Hanzo ile beraber... İçi geçmiş adamla beraber yayın yapmaktan içimiz bulandı. İlk haberimizi verelim sana istersen. Ahanda geliyor. Hangi gazete ile başlayalım? Ahanda Posta gazetesi ile başlayalım sana güzel bir haberle başlayalım. Hmm. Evet, çok tehlikeli. Çok tehlikeli olan ne? Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı rapora göre gençler olarak tarım ve hayvancılığa eğiliyor musunuz? Tabii ki. Yani zaten ziraat mühendisleri var biliyorsun. Gerçi bizim okulumuzda yok ama onlar çok eğiliyor. Biz çok biraz... eğiliyoruz. Çok... Sonra ziraat mühendislerinden ya Ama şimdi o işte toprağa eğilecek onu ekecek, ha, e, ekecek e, falan. Öyle güzel bir görüntü bizi diyorsun Evet diyor. Evet, Bayan ziraat mühendisleri Orada sen tam e, genç etenekler köşesinde <gülüyor> <gülüyor> Çok farklı anladım. Peki Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda ve tarım örgütün hazırladığı rapora göre Çevre kirliliğinin en büyük sebebi kim? Kim olabilir? Kim olabilir? Bir hayvan olabilir mi? Olabilir Nasıl bir hayvan Olabilir Büyükbaş hayvanlar Büyükbaş hayvan olabilir yani kabaca ne diyebiliriz bunlara Yani çok kabaca değil Çok mi? Yani büyük tabi yani. At büyük. olabilir mi mesela Olabilir tabi olmaz Atlar niye, nasıl kirletecek çevreyi Onlar biliyorsun çok affedersin Yolda giderken hem koşup hem de kabahatlerini yapabilme yeteneğine sahip Dünya üzerindeki yegane varlık tabii. Siz gençler olarak bu tür şeyleri deniyor musunuz Yok denemiyoruz. Evet. Yani. Daha Gerçi neler yani. Gerçi şey İstanbul'da hani onların arkalarını toplayan bazı şeyler var. Böyle torbalar takıyorlar falan. Ha poşetli diyoruz. Poşetler evet. Bir trenlerde pusetli var. Evet. Benzer bir şey mi o da? Ben bilmiyorum yani senin bilgin vardır diye çünkü sen olabilir hani. hani. Yok, biraz gergin yani. gördüm seni Demet. Yok gergin değil de hani bütün gece radyodaydık. Biraz mallık var üstümde. <gülüyor> <gülüyor> biraz. Ee, çevre kirliliğinin en büyük sebebi maalesef ki inekler. Rapora göre küresel ısınmaya neden olan gazların büyük kısmını inekler çıkırıyor. Çok affedersiniz. Ee, ne yapıyorlar? Yerlenmek suretiyle atmosfere saldıkları gazlarla sera etkisi yaratıyorlar. Ee, ve böylece küresel ısınmadan tutun, çevre kirliliğine kadar korkunç sonuçlara uzanan bir takım olaylara neden oluyorlar. Neler söyleyeceksin inekler hakkında? İneklere de bez mi bağlayalım diyorsun? Yok inekler hani yani bez bağlasan ne olacak oradan da yani hani yellenmeler <gülüyor> Gerçekten... ha, gazlara diyorsunuz evet. yapacak bir şey yok. Şimdi neler gaz yapar? Bir insan olarak bir genç olarak sen de zaman zaman ne yapıyorsun? Çok özür diliyorum. Burada söylemek zorundayım. Söyle. Gece boyunca burada tek başına yayın yaparken hiç böyle bir rahatsız olduğun ...böyle bir, bir guruldanmalar falan olduğu oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Tabii. oluyor. Ne yapıyorsun bunları atmosfere? Atmosfere bırakıyoruz. At onlar <gülüyor> dağılıyor. Atmosfere bırakıyorsun. Evet. Bu kadar da gönül rahatlığıyla açıklıkla söylüyorsun. Şimdi ne yediğin zaman oluyor bunlar? Böyle süt ürünleri Süt ürünleri değil mi? Evet. İnek dediğin zaman başlı başına bir süt ürünü zaten. <gülüyor> evet. Adamı otomatikman... E peki bu ineklerin yediği şeylerden sen de yiyor musun diye ben merak ettim. İneklerin... Ulan ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Hayır, i̇neklerin yediği şeylerden hani ne bileyim vejeteryan değilim. Hani çok ot yemiyor musunuz? Yemiyorum çok hiç ot, ot. Ne diye. yiyorsun sen? Et. Hani hep et. Et diyorsun. Valla kırmızı ete bayılırsın. Kırmızı ete bayılırsın. Peki teşekkür ediyoruz. Böyle de bir haberimiz vardı. Gençler olarak bilinçlenmenin en önemli e, göstergelerinden biri sevgili Levent. O zaman sana şimdi birazdan sapıp bir konuşma yapacağım ama onun öncesinde önemli haberlerimiz var tabii ki. Genç yeteneklerde bugün Levent neler söyleyecekler? Derslerde başarı. Başarılı mı? Kaçıncı sınıftasın şimdi? Birinci sınıftasın. Birinci sınıftasın. Çok önemli sınıflardan bir tanesi. Bölüm neydi? Kimya. Kimya. Ha. Peki. Ee, İskoçya'da ileri teknolojiye sahip okullar daha iyi eğitim vermek için, öğrencilerin daha iyi başarılı olabilmesi için, derslerde başarının yakalanabilmesi için her öğrenciye önce ne verdiler? Laptop verdiler. Fakat bunda başarı sağlayabilirler mi? Maalesef. Bunun neticesinde evet. ne gibi bir karar alındı İskoçya'da? Öğrencilerin daha iyi başarılı olabilmesi için ilkokuldan itibaren ne kullanacak öğrenciler? Bilgisayar kullanacaklar. Bilgisayar değil. Verdiler zaten. Onda bir başarı sağlayamadılar. Ne kullanacaklar? Hesap makinesi olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Fasit olabilir mi? Evet. Abaküs olabilir mi? Abaküs zaten kullanıyorlar mı? Öyle mi? Siz kullandınız mı abaküs? Evet. Kullanmayı biliyorsun yani. Evet. Peki fasulye kullandınız mı? Fasulye de kullandık. Bir de çubuk kullandınız. Bir de çubuk kullandınız. Vay be teknoloji demek ki... Asla değişmiyor. E, İskoçya'da ise ilkokuldan itibaren çocukların dolma kalem kullanım, kullanmasına karar vermiş e, Milli Eğitim Müdürlüğü. Her öğrenci için bir dolma kalem. Bundan sonra küçücük çocuklar bir giydiriyorlar ya onları zaten. Evet. Adam gibi böyle 6 yaşında takım elbise gel, Bir de onun cebinden bir tane dolma kalemini çıkarır tam olur. E, dolma kalem kullanmanın akademik hayattaki başarıyı arttırdığını söyleyen yetkililer bu öğrencilerin daha dikkatli davranmasını sağlıyor. Bu Küçücük yumuk yumuk elleriyle. ...güzel dolma kalemleri... ...sen güzel yazı dersi falan alıyor muydunuz... ...öyle bir şeyler yazıyor muydunuz... ...evet o 5. sınıfın sonuna kadar vardı... ...oğlum okul birden itibaren söyleyelim... ...birden 5'e kadar işte... ...birden 5'e kadar... ...güzel yazma ve konuşma dersi... ...bugünkü güzel konuşmanı... ...bu derslere mi bağlıyorsunuz... ...kesinlikle... ...ya yani çok canım çok teşekkür ediyorum ya... ...genç yeteneklerde Levent'in görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz... ...bakalım bir haberimiz daha var... ...onla ne diyeceksiniz... ...ben çok şey merak ediyorum daha çok... ...şimdi... Chat yapıyorsun değil mi? Tabii. Kimle yapıyorsun? Genç kızlarla yapıyorsun. Yapıyoruz. Ama hanzu arkadaşların da var. Tabii olmaz mı? Olmaz, olmaz var, o, Hangisi daha çok hoşuna gidiyor? Tabii ki genç kızlar. Biraz sesini yükselt Yahu. Ha. Tabii ki genç kızlar. E, tabii ki. Ee, ne tür konuşmalar yapıyorsunuz? Erotik falan mı konuşuyorsunuz? Ya aramızda mesela e, radyomuzun yine gece yayıncılarından Duygu var. Ha, o yani. buradan da. Hedefi evet. e, e, de direkt veriyorsun. Direkt veriyorum. Onu, onun bir tabiri vardı böyle. Nefes alıyorsa yeterli. diye. Böyle. Du, duygu evet. kız değil mi Duygu? Evet. Çok güzel ya siz gençler ne kadar güzel şeyle de eğiliyormuşsunuz. <gülüyor> e, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de bir kadın personel ile müdür yardımcısı arasında geçtiği iddia edilen erotik sohbetle çalkalanıyor. MSN'de yapılan e, sohbet şöyle. E, şimdi... Kadın şöyle diyor. Ben ev istiyorum ev. Ben artık rahat edemiyorum ya. Yani bir babam geliyor. Bir annem bir abim. Sizde genç kızlarda bu tür talepleri olmuyordur herhalde. Yok olmuyor. Bir ev olsa yeter. Yani arkadaşı falan da olsa yeter diye konuşuyorlar Erkek de bugün çok... E, bu kelimeyi hala kullanıyor Bugün çok seksisin hem de çok diye yazmış. Ondan sonra kadın öyle mi diye bir cevap veriyor. Erkekse sabah seni... E, Yemeğe gelmişi ucuz kurtardın. Kadın seviyorum lan seni. Erkek de ben de seni. Kız yerim seni. Kız hem de doyadı. Kadın da ye. Bu tür konuşmalar yapıyor musunuz? Yok. Bizim bu bunlar biraz da... yavan mı geldi evet. size? Evet, Bu konuşmadan çok etkilenmiş e, Samsun ilmi İlli Eğitim Müdürlüğü. E, bu konuda araştırmalar devam ediyor. Ben bu kadınla erkek kimdir, nedir, ne tür konuşmalardır? Gerçi bunları nasıl ele geçirdiler onu da bilmiyorum ama. E, araştırmasını yaptıktan sonra sana aktaracağım. Tamam. Siz ne tür konuşmalar yapıyorsunuz? Bir, ondan bir iki örnek verebilir misin? Mesela günlük yapılacaklar planlar. Günlük derken, yapılacaklar dediğin derken? Derken yani yarın nereye gidelim? Yarın nereye gidelim? gidelim? Evet. Gerçi Ankara'da o kadar çok gidecek yer yok. Bir köfte falan olsa da yesek. O çok güzel oluyor çünkü. Evet. Sen burada ailenle kalıyorsun herhalde. Evet ailenle kalıyorum. Ailenle kalıyorsun. Memnun musun ailenden? Evet. Değiştirmeyi falan düşünüyor musun aileni? Hayır, hayır kesinlikle. Kardeşin falan var mı? Var. Senin en son bir kız arkadaşın vardı ne oldu ona Levent? Biraz açıklar mısın yani neden yürümedi? Genç kızları kandırmaya mı çalıştın? Kız erkenden uyandı da seni e, bir şekilde senin hani böyle geleceğe yönelik bir e, şey göremedi sende. Bir Yok, ışık bizim ilişkimiz saçlarımı kestirdim ya ben ondan dolayı gitti. Saçların yüzüne kız <gülüyor> evet. saçların mı <gülüyor> Böyle son derece efendi, o affedersin tam üniversite saçıydı. Ne zamandır uzatıyordun sen onu? Ben onu bir senedir uzatıyordum. Bir senedir i̇şte uzatıyordu Bu yaz sonunda. Bu yani yaz sonunda kestirdin. Kestirdim. kestirdim. Görünce ne dese çok iğrenç olmuş Levent mi dedi? Evet. Önce işte MSN'de webcam aracılığıyla. Görünce? Görünce bir böyle şok oldu. Ondan sonra ne bileyim aramız Bir soğukluk açıda. mu girdi? Evet kesinlikle öyle bir şey var yani. yani. çok böyle güzel böyle birbirini çok seven bir çiftiniz. Kızın adı neydi hatırlatsana biraz bize. Şimdi reklam yapmayalım kızı. Yani o da Otlu'da okuyan bir arkadaşımız. O da Otlu'da okuyan bir arkadaş. Aynı bölümde misiniz yoksa? Hayır değil. Farklı bölümlerden. Evet. Tam çakalsınız. <gülüyor> ne kadar oldu ayrılalı? Bayağı oldu. İşte ne zaman? Bayağı oldu. Bir 10-15 gün oldu. O kadar oldu herhalde. Hayır canım. Bayağı oldu. Temmuzlu. Temmuzlu. Temmuz'dan Hı. beri tık yok diyorsun. Yok. Senin de oldum. durumun böyle radyo köşelerinde vahim diye duyuluyor duygu dedin ama o da o konuya ben daha sonra arada değineceğim. Tamam. Son bir haber daha vereyim sana. Burçlarla ilginiz, alakanız vardır gençler. Biz bunları merak ediyoruz. Biz de çok ben okurum her zaman. Okusun kızları e, etkilerken yani daha doğrusu kızlarla sohbet ederken etkisini görüyor musun? Tabii. Ne? Zaten hani ilk sorulan sorulardan biridir. Burcun ne? Burcun ne? Evet. de yükselenin ne? Evet, yükselenin burcu ne? Benim burcum boğa. Boğa sevgi dinçler Levent'in burcu boğa. Genç kızlarımıza söylüyoruz zaten. Yükselen terazi. Yükselen terazi. Ne, ne tip özellik derim var biliyor musun? Biliyorsun madem öyle. Çok kıskancım. Çok kıskancım. Evet. Bu kadar mı yani? Boğa ve Terazi burcu çok kıskancım ve boğa hayvan gibiyim yani. Evet, aynen öyle. Nasıl yani? Yani nasıl anlatayım Kızdığım zaman gözüm dünyayı görmez miydim Ulen zaten... bir damla doğru... adamsın. ne Dünyayı görmezsen ne olacak şimdi Yok çok zor sinirlenirim Sinirlen... Ama sinirlendiğim zaman çok kötü olur Bir de bende farklı bir özellik var Mesela birinden ters bir şey gördüğüm zaman O kişi bitiyor benim Ters bir şeyde bir hareket falan yaptıkları zaman mı sana Her türlü şeyde yani bir söz bile yeterli Bir söz bile Seni kırma... Bir, bir sözle kırdılarsa <gülüyor> bitti mi yani Kızlar evet. için mi diyorsun bunu Hayır tüm... mı diyorsun yani Ayarlarımla oynamayayım mı diyorsun? Yok canım o kadar değilim. Başka özelliğin var mı? Başka işte sabit fikirli olmak var. burcunun en belirgin özelliği. En belirgin özelliği. Bir de paraya çok düşkünler. Ha, hastası paralı ve genç bir kız benim için çok ideal bir eş adayıdır mı diyorsun? Evet. Peki o zaman bu... Hanzoluklarından dolayı seni kutluyorum. Çünkü 15 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 12 burcun insanların karakter özelliklerini doğuştan belirlediği düşüncesi bilimsel gerçeklere dayanmıyormuş. Çünkü Almanya'da Bonn Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada burçların bilimsel olarak doğru olmadığı ispatlandı. 15 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı. Bunların bütün kişilik özellikleri alındı. İncelemelerde bulunuldu Daha sonra bunların işte doğum tarihleri işte o doğum haritalarına göre Denk gelen burçlarındaki karakter özellikleriyle Gerçek karakterleri karşılaştırıldı Sonuç ne Efendim ben bu ayım yükselim böyle Biraz kıskancım biraz sabit fikirleyim Ama falan filan derken Adamlar hiç alakası yok diye verdiler çünkü Bonn Üniversitesi Psikoloji ve Kişilik Araştırmaları Bölüm Başkanı Profesör Martin Rüter e, insanların doğdukları gün ya da saatle karakterleri arasında bir bağlantı yok. Aha da bana eyvallah diyerek noktayı koydu. Bundan sonra bu tür muhabbetlere ne yapacaksın? Girmeyeceksin. Yok, girmeyeceksin çünkü bilimsel olmak ama, da fayda var. Yani. Ya. Kızları biraz bilimsellikle etkile. Efendim ben kimya alanında şu tür çalışmalar yapıyorum, yeni bir element üzerinde çalışıyorum falan. Bak ne kadar güzel birleştiriyorum. ...böyle kimyasal bileşimler falan yaparsın. Evet, her hafta laboratuvar dersinde yanıyorum mesela asitten. Çok asitler, her taraf, vücutlarının her tarafına asitler mi sürüyorsun? Hayır, asit yakıyor beni nedense anlamadım ya. Yani. Oğlum o tamam. asiti ne yapıyorken şey yapıyorsun? Onu üstüne ya, başına dökmeyeyim. Bir, şekilde sıçrıyor, ve bir onu... şekilde sıçrıyor. Bir şekilde sıçrıyor. O onu demek ki bazı şeyler de bir şeyler yaparken de bir şekilde sıçrıyor... ...ama <gülüyor> üstümüze gelmiyor değil mi? Neden? Çünkü dikkat ediyoruz. Asiti de sen bir şekilde küçük bir kabahat gibi düşün öyle bir tiksinç madde olarak düşünürsen inan hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Başka bir problemim varsa onu da çözelim. Aksi takdirde e, bir çarkı dinlemek suretiyle saatimizi sonuna geleceğiz. Tamam o zaman. Ne tamam o zaman. sorun yani, yok, yok. Sorun şey yok. Sorun yok. Levent'cim çok teşekkür ediyorum genç yetenek Levent. E, bugün bizlerle beraberdi sevgili dinleyiciler. Haftaya yine e, başka bir genç yetenekle beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın ay, ay, dın dın. Gökyüzüne çıkıyor sevgili dinleyiciler. Şenol Gümayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Trafik durumunu bize anlatsın diye. şenal Bey günaydın. Şevk'in şevki dinleyicilerin şişeye de günaydın. Nasıl Ankara'da trafik? Şu anda normal. Şu anda normal gibi de bu böyle bir devam eder bilmiyoruz. Tabii ki papa geliyor. Papa gelince paparayı yiyeceğiz. <gülüyor> diye bir espri ile konumuza gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz Şamey. İyi oldu Şevgil Ege. Ne iyi oldu Şamey? Şu parayı alarak konuyu değiştirmen. Ha evet teşekkür ederim ben bu arada 50 milyon içinde. E, bu 50 milyonu vermesiydim, abine Şenorgun bayrağı serveti konuşulacaktı. Artık eski günlere döndük. E, öyle oldu Şamey. Yani çok ucuz bir isyasi sevgiye bu arada. Ne, ne ne ne o ucuz insan hey 50 milyona demek ki fırıldak gibi dönebiliyorsun ne alakası var Şevval Bey ya ne dediğinle alakası 50 milyon aldım susuyor işte susmuyorum Ozan susmuyorum Şevval Bey hâlâ susmuyoruz baştan başlayacağız konuşmamızı ve sırf sizi servetinizi konuşacağız 60 milyon vereyim tamam Ozan susuyorum efendim Şevval Bey siz yani çok safsınız ha. Sen de bayağı sıkı pazarlıkçıymışsın, hiç de o kadar ucuz değilmişin. misin? 10 milyon farkı kaptın gene. <gülüyor> Şevgiri Ege'cim, biliyorsun şu günlerde Şenorgün Bayrak eleştiriliyor. Niye eleştiriyorlar sizin gibi zengin adamı ya? ya? oğlum, hani kapatıyorduk konuyu ya? Ha niye eleştiriyorlar sizi? Şenorgun Bayrak artık şarkı yapmıyor. Şenorgun Bayrak şarkı yaptığında sosyal gerçeklerden giderek uzaklaşmaya başladı diyorlar. Yani onu diyenleri bana gösterir Şenal Bey, ben sizden böyle bir miktar para alarak sopayla girerim onlara. Ya orada tip, o tip bir şey isteye var mı senden? Yani i̇sterseniz yani arkadan 20-30 milyona ben hallederim onu. Oğlum, şeyde öyle bir şey isteye var mı? Ya bugüne kadar iste, isteyen olmadı ama böyle bir hizmetimiz de var yani, onu ben söyleyeyim size. Ben bu tip eleştirilere en güzel şekilde cevap vermenin yolunu buldum, eğer benim sanatım eleştiriliyor, eğer! Benim yaratıcılığım, ile eleştiriliyor şey ben de buna nasıl cevap verebilirim? En ağır şekilde. En ağır şekilde yani. Yani en pis şekilde. En pis şekilde derken işte işte 20 30 milyona ben onlarla sopayla giririm. Yani öyle değil. Onlar benim üreticiliğimi eleştirmeye başladıklarında ben de işte üretkenliğimle, esprimimle, salatımla onlara en güzel cevabı veriyorum. Aa şarkı mı? Yes. Ne, ne yaptınız? Hangi konuyla ilgili yaptınız şarkı? Şarkıyı bugüne kadar yaptığım şarkilerden biraz yaptım. Herhalde burada bu anıla yetişirse albümün açılış şarkısı olur. Çok güzel Şerobe ya. Geliyor albüm yani. Geliyor herhalde bu olaylar böyle devam ederse bu sosyal konulara da şarkılar devam ederse birkaç espri patlayacak arka arkaya. Biraz alalım mı şarkıyı? Şevki mi alalım muhakkak ki alalım ama tabi ki alınken de biraz basit dikkat edelim acaba benim sesime ekomanje yapabilir miyiz efendim ekomanje ekomanje derken yani biraz daha böyle hacimli biraz daha gür bir sesle biraz tatlı bir ekoyla benim sesimi verebiliriz haberiz genel ben onu ayarlayayım size cam feda Teşekkür ediyorum. Hazır şey o zaman. İnceden vereyim beşerki. Hazır mısın? Alo. Şevgiyege. Ha? Alo. Alo demeyin sevgi. Duyuyorsunuz buyurun. Ben, ben gidiyorum beşerki. Hazır sen. Tamam gidiyorsun sen mi? Ben dinliyormusun zaten. Enerji, enerji, enerji. Enerji. Ne diyorsun şey anlamıyorum ben öyle. Enerji diyorum. Ha, enerji. Enerji. Enerji. Efske efske efske efske döner geç. Erke erke ke erke erke, erke dön el geç erke erke erke ke erke, erke dön el geç hey hayer nebi uzay sesleri geldi Şener Bey ya geleceğin şarkısı diye bu nasıl şarkı bu ya bu şarkı tetiye mi bu şarkı Şener Bey? Ne Şenol Bey ya? Hayır, böyle, bana böyle diyecekler. Bu şarkı, çetemiz bir şarkı Şenol Bey. Bu şarkı küresel ısınmayı durdurdu. Ne, ne? Erke erke, erke döner geç. Evet. Ne yani bu? Burada ne oluyor biliyor musun? Erke erke, erke döner geç derken insanlar korkuna gidiyorlar. Bir halay ortamı, bir sinerji doyuyor. Bu da Zeytin şarkının ruhuyla, durumun ruhuyla birebir ürtüşüyor Şenol gel. Ama ne iğrenç bir şarkı ya şey benim. Nesi iğrenç sen Ne? Bir, bir söz yok, bir şey yok. Ellerce -E diye başlıyorsun. E, nasıl diye başlıyorum? Bir kere bu şarkının esprisi. Bir kere başladıktan sonra durmuyor. E, durmuyor. Ondan sonradan küresel ısınmaya, yüreklerde bir yüreksel ısınmaya da yavaş yavaş dönüşüyor. Nasıl espri? Ya bir espri de iğrenç. Şarkı da iğrenç. 20 milyon veririm. Süper bir şarkı olmuş Cemal ve tebrik ediyorum size. Şengel gerçekten çok ucuz niye? Ozan İnalca 30 milyon veriyorum. Güzel süper bir şarkı. Vekil bir şansım. Çok teşekkür ederim Cemal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Biz hiç tek modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> devam, <aynen gülüyor> devam, halen devam. Yunanistan'a gidelim. Yunanistan'da 2000 yıllık bir bilgisayar bulundu. 2000 yıllık bronz bir alet. Belki dün sen evde uyurken biz onu konu işlemişizdir evet. O bulundu ya. Onu çalmışlar. Yalan söyleme Fahri. Yalan söylemesin hiç kıvırma abi. 82 parçalık bronz şeyi kim nasıl çalacak? Onun birkaç parçası çalınmış. Bir parçası biz bütün esprisi kaçar. Doğru demiş uzmanlar. Öyle demişler. Onun üzerine Amerika'da Florida'da bir adam sen bütün gece boyunca çok affedersin şey iç süt mü? Süt değil de çok affedersiniz uyuşturucu al a terbiyesiz ondan sonra da bu kadar zararlı olduğunu söylenmeyenlerin rağmen <gülüyor> hem biz söylüyoruz hem başka söylüyor. uzmanlar söylüyor. Nasıl hala insanlar bu maddeleri içebiliyorlar? Anlayamıyorum ya. Ben insan deli olması gerektiğini düşünüyorum. ya çünkü çok zarar verici bir şey tamamen çıplak halde göle girmiş o halde. Böyle göle girdi mi? Yok timsah. <gülüyor> timsah bu adamın bir kolunu yemiş. Herhalde adam timsah görünce ah işler halar genek. Gene orada'lar görmeye başladı. Kafam çok iyi şu anda." demiş ne? ama. Nerede? Florida'da olduğu için. Ya bir şey hocam Türkiye'de mesela Timsan böyle bir mı? adam olsa. Evet. Olmaz da hadi oldu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> olsa. Evinin yakınındaki hangi göle girince böyle bir olayla karşı karşıya gelir? Teşekkür ederim. Cevap veriyorum. Van Gölü. Doğru. En güzel Ama Avan gölünün suyu da sodalı ya. O bir rahatsız olabilirsin diye düşündüm. Onun yerine ben abant tipi bir şey Avant'ta düşündüm. Abant'ta pirana var iki tane. Sapanca'da var. Avan'ta şey hiçbir kazın. şey yok ya. Abant'ta bence timsah yetiştirelim. O zaman ben buradan çevre bakanına çağrıda bulunuyorum. Lütfen göllerimizi tehlikeli hale getirelim. Gece vakti göle girerken bir timsah bir su yılanı bir uçan pirana ki filmi var. Türkiye'deki en tehlikeli göl Tuz Gölü herhalde. Tuz gözüm yandı. Gözüm yandı olabilir, bir şey olabilir. Lütfen bir timsahımız yok ülkede. Tuz Gölünde su bu görmedim ki zaten. Niye oraya göl diyorlar onu da. Sen görmüyorsun ama o adamın yaptığı gibi yapsan sadece su değil. Her şeyi görürsün. Neler görürsün neler görürsün. Hopa diyoruz. Göllerimiz biraz daha tehlikeli hale geldi. Gelsin. Bence bu kampanyayı iyi başlatalım. Güzel. Türkiye çöre olmasın. Türkiye bir tehlike çembere olsun. Bravo. Efendim yılanlar Ama tabi şehirlerde Vay, değil. değil Sadece göller yani... Ama yılan da su yılanı da zehirsiz ya yani bir yılanı suya koysan O da zehirsiz hale geliyor zehirli bir yılanı Öyle bir şey var Ama zehri suya karışabilir Oktay ve oradan su içen insanlar musluktan falan zehirlenebilirler Çok vahşi bir hayvan o vahşaklar olabilir Suya koyunca mı? Çünkü hayvan zaten delirecek suya atıldı diye <gülüyor> Ama çıkar o zaman o yani i̇şte. suyla bütünleşik bir olması lazım. İşte göl bekçileri olacak. Birisi göle atladı hemen o anda atacak başa. Başa varşak diye şey yapacak. Göl Ama bekçileri dedi biz az önce dedim. Az bozukluu Başak gibi. ve ormancı yerine diye düşündüm ne olabilir? Gölcü desem mantıksız olacak. Bekçi göl, bekçisi. Ya, göl bekçisi. Göl bekçisi. Öyle çiçekleri güzel. var onun göl bekçisi. Gördünüz mü hiç? Sapsarı böyle ortasında <gülüyor> kırmızı bir şey. Göl diye açıyor. Geliyoruz George Clooney'e George, George, Clooney George Clooney. George Clooney. Sırrı çözülmüş. Ben ayda koloni kuracağımıza George Clooney kuralım. Ama cümle düşük oldu. <gülüyor> Kimse üzerine alınmaz bunu. George Clooney'nin bir sırrı vardı biliyorsunuz. George Clooney'nin sırrı. George Clooney'nin 3 sırrı vardır. Biz onlar sayılmıyor canım. Ha. Tek sırrı var, yüzyılın e, mıydı, neyin en yakışıklı erkeğe seçilmişti bu? İnsanlık tarihinin. Hadi canım. Tabi. İnsan, i̇nsan olalı 7 milyon öncesinde. Homo Erectus'tan başlayan süreçte en seksi adam diyorlar. Hakikaten öyle bir adam bulunmadı ya. <gülüyor> bulunmadı derken, <gülüyor> bu o ko da çıkmamış, kozularda da yokmuş. <gülüyor> Abi Yunan heykellerini biliyorsun. Evet. Yunan heykellerine bak. Bir de George Clooney'e bak. George Clooney adam yürüyen heykel. Resmen ya, resmen taş gibi mi diyorsun? Ya bir onu söylemedik, onu söyleyelim. <gülüyor> Şurada üçümüzde güzel olalım. Yakışıklı George Clooney. Yakışıklı George Clooney. <gülüyor> Vay. <gülüyor> George Türk olduğu konuşuluyormuş. Kim konuşuyor bunu? Ben sana söyleyeyim tabelde 4 kişi. O adamlar da masaya okey takımı geldiği anda bu konuyu konuşmayı bıraktı. O sırada hangi muhabir girdi oraya? Nasıl dinledi onu anlamadım ben. Şimdi 45 yaşındaki George Clooney'nin e, biliyorsunuz annesi Nina var. Nina. Annesi Nina Nina teyze. Ee, Nina, Nina. Mahallenin de Ninaso. 1961 yılında George Clooney'yi dünyaya getirmiş. Tamam. çok şey, hayırlı bir iş yaptı. Buraya kadar her şey normarlı. Her şey açıklanıyor. Demek ee... ki George Clooney'nin doğduğu artık garantilenmiş durumda mı? <gülüyor> Bunu kimse. Bu böyle bir adam vardır veya yoktur. Şimdi ee, ne televizyon? Nina ile. Evet. O dönemde tam da o sıralarda bir kişi birlikte olmuş, eşi dışında. Nick Clooney eşi. Televizyon sunucusu. Nick Clooney bir program sunmaya gittiği Zaman. Evet. Kiminle beraber olmuş? Buluşmuş daha doğrusu. Karısı. Nina gel, Nina gel kiminle? Bir Türk'le? Kim olabilir? 1960 yılında Hollywood'a giden Ayhan Işık. Aaa! Kızı misin? buluşmuş bunlar? <gülüyor> Kız mı dedim Fahim? Öyle dedim. Nerede buluşmuşlar? Nerede buluşmuş olabilirler? Nerede buluşmuş olabilirler? Orada burada buluşmuşlar. Ama bununla ilgili kesin bir kayıt yok herhalde. Kesin Sadece bir Sadece kayıt. elimizdeki kayıtlar George Clooney'nin doğmuş olması, <gülüyor> bir annesi olması... <gülüyor> Ayhan Işık'ın da Amerika'ya Hollywood'a gitmiş olması mı? Yani abicim şimdi ve bu aktörlere, olay kahramanlarına yakın e, görgü tanıkları Görgü tanıkları değil de tanıyan arkadaşlarının ifadeleri <gülüyor> Bir şey görmedik ama tanıyoruz demiş. <gülüyor> Mesela Çolpan İlhan Evet Ayhan Işık'ın yakın arkadaşı Şöyle demiş ben hiç öyle bir şey duymadım ama bekleyin açık ama bununla bitmiyor. <gülüyor> Zaten George Cullin'in doğum tarihi 61. Ayhan Işıksa 59 yılında Türkiye'ye dönmüştü. 59'un başında bana Kalpaklılar isimli filmden teklif gelmişti deyip konuyu hemen ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> kendine <gülüyor> kendine <gülüyor> getirmiş. O yüzden burada neyi anlıyoruz? İlginç bir iddia ama doğruluk payı ne? Sıfır. Sıfır diyoruz. Ve bu dosyayı da böylece kapatıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.